Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha geri gidin diyor. Geri tamam. gidin. Geri gerin, şey, gerin, gerin, gerin. geri gidin. Geri gerin. geri gidin. Geri gerin. geri. Gerin. Tamam. Oğlan abi, durun da bir dakika gelsin. Tamam. Tamam. Hocam başlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim.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 bu günkü benden istenilen sohbetin mevzuu fıtrat ile alakalı. Normal derslerimizi takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır ki biz bu dersleri buna benzer dersleri mutlak müteselsel yani peş peşe birbirini takip eden dersler silsilesi şeklinde, iş, silsilesi şeklinde işleriz. Sebebi ise bu mevzunun bazı ana başlıkları ile teferruatının istenildiği zaman, istenildiği gibi anlaşılmasını sağlayabilmek içindir. Çünkü fıtrat, iman, İslam, beynel kavseyin akide, tevhid ve din kelimeleri bizim toplumumuzda geleneksel İslami eğitimden kaynaklanan bazı arızaların sebep olmasından dolayı hep eş anlamlı, müteradif aynı manaya delalet eden kelimelermiş gibi kullanılarak gelmiştir. Onun içindir ki bizim toplumumuz iman dediğinde İslam dediğinde, akide dediğinde din dediğinde tevhid denildiğinde hep aynı şeyi anlatmak istermiş gibi görürsünüz. Tabii ki bu kelimelerin birbirleriyle eş anlamlı, müteradif anlamlı yönleri var. Ama bizim kullandığımız kadar değil. Nasıl ki bu kelimelerin aynı manaya delalet ettiği nispeti kısmı bilinmesi gerektiği gibi, ayrı anlamlara delalet eden kısımlarının da bilinmesi gerekir. Deyse hiçbir zaman bu meselelerin aksi gündeme geldiğinde yani tevhid yerine şirk, iman yerine küfür gündeme geldiğinde bunlara verilen hüküm ile akıbet netice olarak aynı diyerek ha şirk, ha küfür ne anlamı var ayrı anlama delalet etse de etmese de ne önemi var diyemeyiz her ne kadar akıbet aynı yani cehennemlik, ebedi cehennemlik olmasına rağmen bunların farklı bir şeyler ifade etmesinin önemi yoktur diyemeyiz. Neden? Çünkü bazen insanlar kendilerini küfürde görmedikleri müddetçe selamet ehli sayıyorlar. Halbuki kendilerini küfürde görmeyebilirler ama şirk bulaşmış olabilir. Neden? <Gülüyor> Çünkü iman ettikten sonra sakındırıldığımız en özlü şey Allahu Teala ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulm ulaihelemul emn ve muhtedun iman edip imanlarına <gülüyor> zulüm giydirmeyenler işte onlar hidayet üzere ve güvendedirler diyor iman ettikten sonra imanlarına zulüm giydirmeyenler diyor. i̇bn Mesut'tan Mesud'dan gelen bu ayet-i tefsirinde buharibe ve Müslim'de nakledildiği üzere bu ayet-i kerimeyi duyunca ashab, sahabe hemen endişelenerek hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki buradaki zulmü luhavi anlamıyla anlayarak Hepimiz nefsine zulmetmiştir. Binaenaleyh bu beladan kurtulanımız yoktur gibi bir kaygı sergilemişlerdir. Allah Resulü bunu görünce sahabeye hitaben ki bunların içinde bunu nakleden ilim dağırıcı denilen i̇bn Mesud radıyallahu anhu da var. Allah Resulü diyor ki, ''Elem tesma'u makale abdussali'' Siz salih kulun, yani lokmanı kastediyor dediğini duymadınız mı? Daha önce inmiş olan bir ayeti okumadınız mı? Yani dikkatinizi çekmedi mi? Anlamda diyor ki Ya bu neye? la tuşrik billahi inne şirke le zulmun Ey oğulcağızım sakın Allah'a ortak koşma. Allah'a ortak koşmak, zira Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyor. Heh, bu da gösteriyor ki iman edip de imanlarına şirk bulaştırmayanlar. İşte onlar hidayet üzere ve güvendedirler diyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki imanın geçerliliği, imana hiç küfür bulaştırmadığını, imanın aksinin gündeme gelmediğini düşünün, imanı nakseden bir pürüzün olmadığını düşünün ama imana zulüm şirk bulaştırmış iseniz bulaştırmışsak o imanın hiçbir değeri yoktur çünkü imanın geçerliliği ancak tevhidlendir bu da gösterir ki iman kelimesinin delalet ettiği anlam ile tevhid kelimesinin delalet ettiği anlam önemli önemli bir noktada ayrı ayrıdır müşterek değildir farklı şeylere delalet etmektedirler onun için fıtrat denildiğinde ki mevzumuzun bu dertin başlığı fıtrat'tır. Fıtrat denildiğinde, iman denildiğinde, İslam denildiğinde ben hep diyorum. Akide denildiğinde, tevhid denildiğinde, din denildiğinde o cümlenin içinde nerede kullanıyorsanız hangi meseleyi beyan ve açıklama kastıyla kullanıyorsanız, mutlak onun anlamı, muhatapları tarafından, işitenler tarafından anlaşılmalı. Bu adam bu kelimeyle bunu ifade ediyor. Tabii ki hatibin de, konuşanın da, neyi anlatmak istediği net olması gerekir. Neden? Çünkü bu gibi meselelerin hassasiyeti hiçbir zaman bu meselelerdeki hatalar basit değildir önemsiz diyemezsiniz. Bir yanlış anlaş, anlatma yanlış anlaşılmaya sebep olacağı için, yanlış anlaşılma yanlış bir uygulamayı gündeme getireceği için hasreten itikadi meselelerde de taklit katiyetle caiz değildir. Genel anlamda. Ama az önce kardeşimizin yapmış olduğu sohbette sahabeyi anlatırken işlenilen bir yeri vardır ki sahabenin önemini İslam hukukundaki yeri, mevkiyi bize göre onların konumu nedir diye örnek verildiğinde Allah ve Kur'an-ı Kerim'de فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَاِنْ تَوَرْلَوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَانٍ Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kimin gibi? <gülüyor> Burada Cemî Müzekker Damir'ini katiyetle Resul için kullanmamıştır senin iman ettiğin gibi demiyor. Sizin iman ettiğiniz gibi ve kasıt sahabedir. Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa o zaman hidayet üzeredirler. Eğer size ters düşüyorlarsa bu mevzuda işte o zaman if, i, i, o zaman ihtilap ve fırkacılık üzere içindedirler diyor. Onun için burada sahabeni, sahabeyi örnek ödünme Onları bu mevzuda belki ifadenin caizli yönüyle ele alıyoruz. İşte evet. o zaman onları taklit. Mikrofon oradan duymuyorlar da bir stopla evet. aynı olmuyoruz. Eee bir ayarlayayım şunu ya. Bak kardeşler hep geliyor işaret ediyor kızıyorlar burada. Ya Bak, şey, tekrar şey duymamıyoruz. Her bir kamerada değil bunların mikrofonda arıza var da işaret ediyorlar. Ediyor, Çekiden mi? Sıraya bakmayın. Arkadaki Yok şunlar şurada yok kamera da alakası olacak. onların. Kapol'daki arkadaşlar biraz şöyle yanışabilir miyiz? O tarafta daha boş Aa. yer, onu kaldır. Kalkala hocam. Orda üç yol kişi yol daha sonra. Mikrofon oluyor mu şimdi? Oldu mu? Hani? Bayağı arkadaş var, anlamıyorlar mı? Al böyle, içeri otur şöyle. Bize bir sorun yok. Ayette tekrar başlayacağız. <gülüyor> kamera varsa biraz şöyle. Bu bir şey, kameradan lütfen cep telefonlarınızı kapatır, bir hafta sessiz yapın. Haloldu mikrofonu? Gelicek var mı Adem? Buraya bir kişi verir ama zor olur. Arzlaşmayı gelir buraya gelir misiniz? Mümkün mü? Yürü hocam. Tam böyle geç. Var oraya. Başlayalım. İçeride de gene sesli hocam ama sohbet. Ama başlayabilir dedik. Tamam, böyle başlayacağız, devam edelim. Evet. Ayet-i Kerime'de zikredildiği üzere anlaşılan şu ki, eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, işte o zaman hidayet üzeredirler. Eğer size ters düşmüşlerse, bu mevzuda muhalefet ederlerse, işte o zaman ihtilaf üzeredirler. Ve ayrım üzeredirler, diyor. Eğer ifade caizse işte burada sahabeyi taklit mümkündür. Sahabeyi taklit caizdir. Onların inandığı gibi inanmamız gerekiyor. Burada anlatılmak istenilen şey şu. Bu kelimelerin İslam hukukundaki yeri, ait olduğu yer, o kelimenin içeriği ve o kelimenin içeriğinden bizim sorumluluğumuz çünkü her kelimenin bir hakikati vardır. Her hakikatinde bir muktezası, gereği, icabı, yapılması gereken bir içeriği, bizden istediği, bize yasakladığı bir şey vardır. O kelimeyi hakikatiyle bilmek değil, bilmenin akabinde onu uygulamaktır. Hayatımıza intikal ettirmektir. Yani yaşamımıza onu aktarabilmektir. Bugünkü dersimizin mevzu da fıtrat. Tertipte sırada anladığınız üzere fıtrat imandan da önce gelen bir merhaledir. İslam'dan da önce gelen bir merhaledir. Tevhidden tabii ki kendiliğinden ondan önce gelen bir mevki, yeri olduğu açıktır. Çünkü tevhidin imandan sonra geldiği az önceki ayette de çok açıktır. Akabinde bakıyorsunuz ki tevhid dediğimizde din dediğimizde bunun anlamını yakalayabilmek için kısmen de olsa Cibril hadisine bakmanız gerekiyor. İmana, İslam'a, ihsana toptan din adını veren Cibril'deki, hadis şerifteki olay ve vakadır. Çünkü sorular nakabinde cevabı aldıktan sonra hadis hatırlarsanız, Allah Resulü bildiniz mi o kimdi diyor. Hadis Cibril hadisini hatırladınız. Evet. Bildiniz mi o kimdir diyor. Ömer diyor ki radıyallahu, radıyallahu anh'a Allah ve Resul en iyi bilendir. O cibrildi Size dininizi öğretmeye geldi diyor. Size dininizi öğretmeye geldi diyor. Buradaki öncelikli olarak başlanılması gereken, bilinmesi gereken şey neymiş? Fıtrat. Biz fıtratı bazı ifadelerle anarız, zikrederiz münasebeti olduğunu zannettiğimiz yerlerde telaffuz ederiz. Bu adam fıtratı selim üzere deriz. Selim bir fıtrat. Bozulmamış bir tabiat üzeredir deriz. Bunun dışında pek bir şeyler zikredilmez bunun etrafında. Belki şu hadis-i şerif münasip görüldüğü yerde Kulü mevludini yüledu alel fıtratı fa ebevahu yuhavvidani ev yunassirani av yümeccisani, av yüşerrikani. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Anası, babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir veya müşrikleştirir diyor. Bir rivayette ise eğer Müslümansa tabii ki Müslüman yapar diyor. Bu gösteriyor ki fıtratın ilk alakalı olduğu nokta çocuğun dünyaya gelişi ve yaratılmış olduğu tabiatı kastedilir. Maksat budur. Ama bundan önce bizim yine bu ifadeler içerisinde zikredilen ama yerinin neresi olduğunu tespit edemediğimiz bir anlam, kavram vardır ki o da kulluk dediğimiz anlamdır. Kulluğun esas mevzuu yarınki derstir kulluğu anlatmamız gereken yer, yarın olmasına rağmen, yani ki de, yarınki ders olmasına rağmen, kulluğun bunların tümüyle bir alakası vardır. Bu alakanın başlangıçta ne olduğunu yakalayabilmemiz için belki şöyle bir izahı sunmak gerekir. Biz tevhid derslerinde, hasreten tevhid derslerinde, mutlak her mevzumuzun başında delil olarak zikrettiğimiz bir ayet-i kerime de Allah azze ve celle buyuruyor ki. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْرَزَّقُذُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Biz cinleri, ben, cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Bu ayet kerime insanoğlunun yaratılış gayesini anlatan en net ayet-i birisidir. Yaratılış gayesinin hem de yaratılış gayesi dünyaya gelişinden ölümüne kadar bunun için yaratıldığı merhale merhale zikredilir. Kulluk için yaratıldığını söylüyor ibadet için. Hemen bir ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ya eyyühen nas u'budu rabbekum ellezî khalakakum, vellezine min kablikum leallekum <la> tettekun. Ey insanlar! Hitap <gülüyor> insanların cemisine. <gülüyor> Katiyetle inananlar, iman edenler diye bir hitap yok. Bu tip hitap eden, bu sigadak olan bütün ayetlerin hepsi Mekki'dir. Nakillere baktığınızda bunu görürsünüz. Hitap am. <gülüyor> Muhatabı da genel. Amine. <gülüyor> Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin diyor. Başka bir ayeti kerimede ve abdullah ve la tushirku bihi şeyan. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Bu da farklı bir ibadet şekli. Birisinde hitap insanlara. Sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. Birisinde ona hiçbir şeyi ortak koşmadan yani Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin Allah'a diyor. Bir başka ayet-i de bakıyorsunuz ki "Va'budu rabbeke hatta yetiyakel yakin." Ölüm sana gelene kadar, ölüm sana kavuşana kadar Rabbine kulluk et diyor. Biz bazen bu kelimeyi Türkçe tercüme ederken hemen ibadetin, ubudiyetin karşılığı olarak kulluk deriz. Zannederiz ki biz kulluk, ubudiyetin anlamı. Ubudiyetin, ibadetin Türkçe karşılığıdır, anlamı değildir. Çünkü bir kelimenin anlam olması için o kelimenin telefuzundan sonra ya bu ne demektir diye tekrar bir soru sordurmaz. Yani ubudiyet nedir denildiğinde ibadet nedir denildiğinde Türkçe kulluk dersek bunun anlamı değil çünkü kulluk nedir diye soru getirir. O zaman bu bunun karşılığı, anlamı değildir. O zaman kulluk diyeceksiniz, yaratıldığımız kulluk, yaratılış gayemiz olarak, olarak kulluk diyeceksiniz, hemen yanına bir soru işareti, istifa medatı koyacaksınız. Hemen bir soru işareti konması gerekiyor. Bunun genel tarifini yanına bıraktıktan sonra, şöyle diyebiliriz, fıtrattaki kulluğun anlamı, İmandaki kulluğun anlamı, tevhiddeki kulluğun anlamı, hepsinin adı üçünde de kulluk olmasına rağmen ama her merhaledeki uygulaması farklı boyuttadır. Aynen, ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin hitabı ile Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edinin anlamı farklıdır bunun farklı olduğunu lugavi yönden girerek mi anlıyoruz? Yoksa o ayetin muhatabının muhataplarının konumu bilindikten sonra mıdır? Tabii ki öncelikli olarak konumu bilindikten sonradır. Çünkü lugavi anlamda alırsak, alırsak ibadet nedir? Kökü abede olan yani elehe gibi, dane gibi eş anlamlı kelimeler de olan sağında sonunda yani insanın hudu ve tezellül ile boyun eğdi, itaat ettiği ettiği eylemin adıdır. Lugavi olarak yaklaşsak bunu deriz. Ha. Ama fıtrattaki kulluğun boyutu, imandaki kulluğun boyutu, tevhiddeki kulluğun boyutu denildiğinde, biz bunu tevhid derslerinde işlerken, tevhidle alakalı olmasa hasebiyle i̇bn Abbas'tan gelen rivayetin birini kullanırız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعَبُدُونَ اِلَّا لِيُوَحْهِدُونَ der sadece bunu hasrederiz. Doğru. Tevhid boyutunda kulluğun buradaki anlamı Allah'a birlemektir. اِلَّا لِيَعَبُدُونَ اِلَّا لِيُوَحْهِدُونَ Yani beni birlesinler diye yarattım diyor. Buradaki anlamı tevhidi boyuttaki anlamıdır. İmani boyuttaki kulluğun anlamı imanın şubelerini tümden düşünün. İmanın şubeleri dediğimiz hepsi bu kulluk eyleminin içeriğidir. Buna imanın şubeleri diyebilirsiniz, imanın merhaleleri diyebilirsiniz. İmanın eyleme dönüştürüldüğü nokta da diyebilirsiniz. Aynı vaziyette kulluğun ibadetin fıtri boyuttaki anlamı nedir? Ayet-i kerimede geçtiği gibi teferruatı yer ne olacak? Tav an ve kerhen İster istemet ona boyun eğme. İstesen de istemesen de ona kulsun. Kul olarak yaratılmışsındır. Yani ben cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri için yarattım derken, bunun ma anlamını biraz daha açan, ben her halükarda insan, cinleri ve insanları bana kul olarak yarattım. Kul nedir? Kulluk dediğimiz eylemin faili olma. O eylemin faili olma. O eylemin eylemcisi olma. Hangi anlamda bunu gündeme getirirseniz getirin birbirinden farkı sadece ait olduğu yerdir. Ama fıtri boyutta da Allah'a kulluktur kastedilen. İmani boyutta da Allah'a kulluktur. Tevhidi boyutta da Allah'a kulluktur. Bunu bulabileceğiniz en güzel şekliyle ifadelendiren İbn-i Teymiye Rahimallah'tır. Bu mevzuyla alakalı derslerde bunu görürsünüz. İbn-i bunu anlatırken diyor ki, bunu sadece Allah'a takdim edilen ibadet anlamında ve imani boyuttaki imanın şubeleri anlamında zikrediyor. Diyor ki, el-ubudiyye yani ismun camiun yani Öyle bir isim ki, bunun muhteviyatında, içeriğinde birçok eyleme cami bir isimdir. Hepsini içinde toplayan bir isimdir der. Bunu nasıl anlatabiliriz? Bazı isimler vardır ki, kelime olarak tektir, ama onun birkaç tane onlarca müsemması olabilir. Nasıl deriz aynen? Kalem desem, aklınıza gelen nedir? Birisi kurşun kalem diyebilir. Birisi tükenmez diyebilir. Birisi boya kalemi diyebilir. Birisi dolma kalemi diyebilir. Birisi keçe kalemi diyebilir mi? Evet. evet. Bu kalem değildir, bu kalemdir diyemezsiniz. Her biri yazı için kullanılan bir aletse mutlak bu kalemdir. Kalem kelimesinin müsemması budur. Aynen para ifadesini kullandığımızda para nedir desem eşya Simge olarak mı anlatırsınız? Bir lira paradır. Beş lira paradır, beş yüz lira paradır, beş bin lira paradır, elli milyon paradır, elli milyar paradır. Para denildiğinde paranın müsemması akla gelir. Ama hepsi. Ta ki bunun adını koyana kadar. Kulluk dediğiniz zaman eğer fıtri boyuttaki kulluğu, imani boyuttaki kulluğu, tevhidi boyuttaki kulluğu kastediyorsanız bundan biri ise, o zaman kulluk denildiğinde ait olduğu yerse fıtri boyut, imani boyutta imani, tevhid boyuttaysa Allah birleme şeklinde anlayacaksınız. Anlamanız gerekir. Ve akabinde diyor ki: "Liman yuhibbuhu Allahu ve yerdahu minel amali'z zahireti vel batinati." Allah'ın sevip ve hoşnut olduğu imani boyuttaki dediğim kasıt sadece Allah'a takdim edilen kulluk olarak İbn Teymiye bunu tarif eder. Bence o hala, o ortama göre en güzel ibarelendirme, ifadelendirme şekli İbn-i Teymiye Rahimullah'a aittir. Bunu genel anlamda ele alırsak, fıtri boyutta ele alırsak, imani boyutunu da içersin, tevhidi boyutunu da içersin dersek, kulluğun tarifini Türkçe'ye aktarırken biz şöyle diyoruz, kulluk insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır. Kulluk neymiş? İnsandan, düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeyin adıdır. Çünkü biz her halükarda kul olarak, olarak yaratılmış isek fıtri yönümüzde biz kulğa programlanmışızdır. Ayet-i Kerime'de de ifade <gülüyor> ettiği gibi izahı geniş izahı yarın gelecek. Tav'an o karhan istesek de ve istemesek de biz her halükarda neyiz? Kuluz. Biz kulğa programlanmışızdır. Onun için burada biz kulluğu fıtri boyutla imani ve tevhidi boyutla ikisinin arasında bir ayrım yapar deriz ki fıtri boyuttaki kulluk icbari kulluktur. İstesen de istemesen de ifadesinin içeriği. Ama imani boyuttaki tevhidi boyuttaki kulluk ise icbari değil ihtiyaridir. Ne anlama geldiğini anladınız mı? Fıtri boyuttaki kulluğu istesek de istemesek de onu mahkumuyuz. İmani boyuttaki kullar, tevhidi boyuttaki kullar gelince ihtiyaridir. Biz ima, iman edersek biz istersek onu tercih etmiş isek Tercih edersek ancak o kulluğun biz fail olabiliriz. O eylemin faili olabiliriz. Onun için fıtri boyuttaki kulluk ile imani boyuttaki, tevhidi boyuttaki kulluğu biz böyle ayırırız. Birisine icbari kulluk diyoruz, birisine de ihtiyari kulluk diyoruz. İcbari kulluk fıtri boyuttakidir, ihtiyari olan kulluk imani ve tevhidi boyuttaki kulluğun adıdır. Bunu burada ayırt etme zorundayız. Tabi ki burada biz kulluk için yaratıldık, yaratılmışız. Yaratılış gayemiz budur denildiğinde, bunun bir başlangıç, bu kulluk eyleminin, sorumluluk sürecinin başladığı yer. Hangi merhalede, ne kadar, hangi boyutta gider, nerede, nasıl bir değişime uğrayarak tekrar kulluğunu isim olarak korur ama eylem olarak bazı kabul edilen, veya reddedilmiş de olabilir. Eyleme dönüştüğü yerlerin ayırt edilmesi gerekiyor. Bunun için de biz deriz ki bu başlangıcı daha doğmadan önce çünkü kullu mevludun yuludu alal fitre derken doğduktan sonra bir doğduğu andan itibaren başlayan başlangıç noktası olan ölüme kadar bir süreçtir dedik. Burada yaratılmaya bu hal üzere dünyaya gelişimize bir sorumluluk başlangıç noktasıyla sorumluluk noktasını ayırt ettiğimizde İslam hukukundaki bilinen tarifi nedir bunun? Mükellef olmadır. Bâli ve akil olma. Yani bir erkek ihtilam olmuş, kadın hayız görmüşse, akil ise, aklı başındaysa o andan itibaren bunların hepsinden nedir? Sorumludur sorumluluk buradan başlar ama bunun asıl başlangıcı Araf suresindeki zikredilen ayeti kerimede geçmişe dönük fıtratla alakalı doğarken geçmişteki ondan alınan misak üzere deriz bunun içinde Araf suresindeki ayeti kerime bu, mes bu meselede bizim tek delilimiz etrafındaki hadis şeriflerin izahıyla ele alınan bir delildir bu الله أزوج الجلاب يوريك، ويد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم قلت بربكم، قالوا بلا، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكن بما فعل المبتلون.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 Bu bizim geleneksel İslami eğitimde hani deriz ya ne zamandan beri Müslümansınız? cevabende de derler ki kalu beladan beri derler. Tabii ki buradaki kullanılan malzeme nas ama kullanılış şekli yanlış. Buradaki kullanılan malzeme nas sahi ama kullanılış şekli, delil getiriliş şekli yanlış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bütün insanlığı kendi aleyhinde nefisleri üzerinde şahitler edinerek ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet, kalu, belâ derler. Şehidna en taqûlu yevmel kıyameti İnna kunna an hâzâ gâfilîn. Allah şimdi bunu ki az sonra ifadesi gelecek bu misakı söz alma olayını insanlığı kendi aleyhine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbımız'ın sözünü neden aldığını, neden yaptığını, neden bu ayıtleşmeyi yaptığını, neden bu misaka aldığını anlatıyor. Yarın kıyamet günü, bizim bundan haberimiz yoktur demiyesiniz diye. Veya, veya, babalarımız bizden evvel bu ahdi bozmuş, bu misakı bozmuş,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 biz devamlı bu meseleler için örnek getiririz. Ayet tane de hani demişti ya, iman edip imanlarına zulüm giydirmeyenler diyor. Zulüm kelimesi burada lugavi anlamındadır. Lugavi anlamı kelime anlamı olunca normal bildiğimiz zulme anlıyor. Hemen bunun yanlışı, bu yanlışı düzelterek salih olun dediğini duymadınız mı?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 Anlamamıştı Resul o alakayı kurmadığı için. Ha Biz birincisine zulüm kelimesine Nas'ın mantı deriz. Zulmün Lokman suresindeki şirk olarak açıklanmasına da bu Nas'ın mefhumu, anlamı deriz. Bunun içindir ki Nas mantukuyla mı bırakılmış, olduğu gibi mi bırakılmış? Yoksa o Nas'ın üzerine bir mefhum anlam getirilmiş mi? Eğer bu anlamı Resul getirdiyse geçerlidir. Bunu anladınız.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 Bunu Adem'den değil belinden anlayabiliriz biz. Sakar anlamak istiyorsak bu mümkündür. Ama Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki: "Kâlâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: 'Lamma halakallahu Âdeme masaha zahrahu fesaqata min zahrihi kullu nasmetin huve khaliquha min zurriyeti ila yevm el kıyame.'"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 Yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Az önce mutezilerin reddiyesini anlatırken ne dedik? Makul ma mantıkken diyorlar ki hiçbir insan böyle bir olayı hatırlamıyoruz. Hatırlamadığı, bilmediği bir şeyden nasıl sorumlu tutulur? Bu mantıklı değil mi? Eğer böyle anlaman istiyorsa, böyle anlamak istiyorsan bu mantıklı. <gülüyor> Bizler eğer o menşe gider.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 Şer olarak gördüğün şey hayır olabilir. Onun için vahyin karşısında bir teslimiyet mevzubahistir. Ama fıtri boyuttaki aklın görevi idrak ikinci misakta vahyin karşısında aklın görevi neymiş? Teslim. Teslimiyettir. Hoşumuza gitse de gitmese de buna mecburuz. Muhtedilenin buradaki yanılgısı neymiş? <gülüyor> fıtri boyutta aklın devamlı gündeme getirilmesini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 İmana ulaşıldığında, vahya muhatap olduğunda sahip bir imanı bina etmek mümkün değildir. Çünkü senin bir fıtrattaki bozulmamış asıl imandaki sahip imanı bina, ede bina edeceğin şeylerin altyapısıdır. Şöyle diyebiliriz, yalan söylememek, dürüstlük, doğru sözlülük. İslam hukukunda ne kadar yeri vardı? En azından bir ceza hukukuna bakın.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 Allah diyor o'u minennas ve minennas men yettehiz min dunillahi andada. "Yihubunahum kehubbillah." Allah'tan gayrı ona benzer eş ve nitler ediniyorlar. Allah'ı severmiş gibi onu seviyorlar. Allah'tan gayrı Allah'tan gayrı nit benzer eşler ediniyorlar.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 ispata mebnidir. İnanana mebni, mebnidir. Yakine mebnidir ki Firavun'u da böyle olduğunu zaten ayet-i kerime de diyor. Musa aleyhisselam cevap diyor. "Laqad alim ma anzala ha'ula illâ rabbus <gülüyor> semâvâti vel ard." aslında bunları alemlerin Rabb'inin indirdiğini çok iyi biliyorsun diyor. Ha bu ne demektir? Demek ki küfür yakîni değildir. Yakine mebni değildir. Ancak inadidir yani cuhudidir. Neden? Fıtraten şu yaratılışı bir Rabb'in varlığını kabul etmeye yeter idraka zayıttır. Aklı bunu idrak edebilecek güçtedir. Biraz daha ileriye gittiğimizde ikinci tayifenin sorunu burada nedir? وَيَوْتْ اَوْتَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاُنَ مِنْ قَبْلِ Harici zihniyeti, tekvici zihniyetindeki olanlar hemen bunu ne yapıyor? Katiyetle şirkin mazereti yoktur. Allah bunu demiştir Allah bunu demiştir diyor.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 o bundan rahatsız olur mu? Birisinin 10 lirasını çalsa huzursuzluğu yüzünden belli olur değil mi? Evet. İnsan tabiatıyla iyi ve kötülüğü birbirinden ayırt edebilecek istidat ve kabiliyet üzere yaratılmıştır. Biz buna fıtri değerler diyor.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 Şurayı biraz girdiniz de e, Dediniz ki Orada e, harika